Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Vakti hiç ziyan etmeyelim. Hemen başlayalım çünkü biraz da erken bırakmak durumundayım. Hemen arkasından başka bir programımız olduğu için. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein. Ee, kıymetli arkadaşlar biliyorsunuz biz e, Fikriyat sayfasının bize tanıdığı bu imkanla sizlerle birlikte Elmallah Hamdi Yazır'ın tefsirinden Fatiha suresini e, okuyoruz. E, kaçıncı ders olduğunu ben de unuttum doğrusunu isterseniz yedi ya da sekizinci ders emin değilim. E, Fatiha'nın başından e, başladık. İşte Besmele tefsirini uzunca bir süre okuduk. E, münasebet kısmını okuduk. Besmele ile Fatiha arasındaki ilişki kısmını. E, bugün nihayet Elhamdülillah diyebileceğiz. Yani Elhamdülillah sadece Elhamdülillah kısmını eğer bitirebilirsek e, başarılı sayılırız. Şöyle demişti en son Elmalı merhum. E, hülasa sanki Besmele bir taç Kur'an bir vücudu ekmel Fatiha onun başı, elhamdülillah bu baştaki sima, yüz yani insanın belki de en önemli, özellikle iletişim bakımında en önemli uzvu. Rahmet ve hidayet bu simanın göz bebekleri, dünya ve ahiret menazırı yani bu simanın baktığı yer manzarası, ubudiyet ve isteane yani kulluk ve yardım dileme lisanı, tevhid ilahi Allah'ın birliğine olan iman da ruhudur demişti. böyle bir ilişkiyi ilişki kurmuştu. Fatiha'nın bütün uzuvlarını bir insana, bir bütün unsurlarını bir insanın uzuvlarına benzeterek. Şimdi efendim bu bir insan vücuduna benzetti Fatiha'yı. Burada hamdın elhamdülillah cümlesinin bir sima olduğunu, o vücuttaki sima olduğunu söylemişti. Elhamdülillah'la da başlıyoruz. Elhamdülillahi hamd ihtiyari bir ihsana ihtiyari bir ihsana veya onun mebdeyi olan bir hüsne karşı inşirah ile sahibine tazim ifade eden bir zikri cemildir. Çok kuşatıcı ve güzel bir tanım bu arkadaşlar. Anlamaya çalışalım. Hamd da ya e, size ulaşan bir ihsan var ama bu ihsan gayri iradi bir ihsan. Değil. Yani e, bu ihsanı, bu iyiliği, bu güzelliği size ulaştıran makam bunu bilerek yapıyor. Sizi isteyerek, seçerek, farkında olarak yapıyor. Zorunlu bir ihsan değil veya işte gayri iradi bir ihsan değil veya istem nasıl diyelim? Hani çok da planlanmamış bir şey değil. Tam tersine sizi bilerek Efendim ne, ne verdiğini bilerek ve tamamen hür bir şekilde size ulaşıyor bir ihsan ya buna karşı yapılır kant veya hatta. Burası çok güzel çünkü hamdı çok benim nazarımda yani şahsen kendi fikrimi söylüyorum. Çok üstün bir mertebeye çıkaran kısmı burası ve bizim özellikle çağımızdaki pek çok ruhsal bunalımlarımızın da çaresi olacak kısmı burası. Çünkü biz bize ulaşmayan bir güzelliği güzellik saymıyoruz ve ondan dolayı şükretmeyi ondan dolayı hamd etmeyi hiç aklımıza bile getirmiyoruz. Tam tersine eğer çevremizde bir takım güzellikler var ve bunlara biz sahip değilsek onlar bizde ayrı bir stres ayrı bir kaygı kaynağı olabiliyor yani niye onun var da benim yok niye şu şöyle de benimki değil gibi ee, işte hamdın nasıl bir e, ruhsal ilaç nasıl bir manevi gıda olduğunu anlatan kısmı burası ikinci tanımı yani tanım için de tanım diyebiliriz buna ikinci kısmı diyebiliriz onun mebdeyi olan onun dediğine ihsanın Mebde'yi olan bir hüsne karşı yani size ulaşmamış o ihsan fakat bir ihsan kaynağı var, çevresine ihsan eden bir kaynak var, o kaynakta bir hüsün var, bir güzellik var. İşte o güzelliğe karşı inşirah ile gönlünüz ferahlanıyor, içiniz açılıyor o güzellikten size ulaşmamış bile olsa. Yani ulaşmış da olabilir ona ihsan diyoruz zaten. Ulaşmadığı zaman da hüsün diyoruz. Yani bana ulaşmamış bile olsa Cenab-ı Hak yeryüzünde mesela ilmi yarattığı için, alimleri yarattığı için işte Cenab-ı Hak yeryüzünde çok faziletli insanları, çok üstün ahlaklı insanları yarattığı için Cenab-ı Hak yeryüzünde işte dağları, denizleri, okyanusları ben bunları görmemiş olabilirim. Ee, bizzat orada bulunmanın zevkini yaşamamış olabilirim ama bunları yarattığı için, bu güzellikleri yarattığı için başkalarına ihsan etmiş olsa bile bu aslında dolaylı olarak bana da bir ihsandır bunu idrak ederek efendim o güzelliklerin o nimetlerin o lütufların sahibine tazim ifade eden bir zikri cemildir hamd. Burası anlaşıldığında zaten elhamdülillah Anlaşılmış olur arkadaşlar. Onun için bunu böyle sadece zihnen değil kalben anlamaktan bahsediyorum. Yoksa zihnen tabii ki anladınız. Yani Elmalı diye yazırın tefsirini dinlemeye oturmuş birisi elbette burada ne kastedildiğini anlıyor. Zihnen değil kalben anlamaktan. Yani diyelim ki işte zeka. Zeka bir nimettir ama sana verilmez. Çok, çok bilmemiş, çok bilmemiş işte ne bileyim yani olabilir e, fakat zeki insanlar var dünyada akıllı insanlar var tek başına zeka da çok büyük bir kıymet değil onu bilmiş olalım e, akıl diyelim biz ona yani idrak gücü diyelim derin kavrayış diyelim yeryüzüne bu insanların olmasına şükretmek yani bana bende olmasa bile e, hamd böyle bir şey işte arkadaşlar kısmen medih ve kısmen şükür ile birleşen bir övgüdür yani Medih'te nimetin sana ulaşmış olması gerekmez. Ama şükürde, şükür bir teşekkürdür. Zaten aynı kökten geliyor. Efendim dolayısıyla şükürde nimetin sana ulaşmış olması şartı var. Nimet bana ulaşmışsa şükrederim. Ama bir nimet var ortada fakat bana ulaşmış olmayabilir. Ben ondan istifade edememiş olabilirim. Fakat yine de o nimet olduğu için e, hamd ederim. Allah Teala'ya. o nimeti yarattığı için, o nimeti insanlığa lütfettiği için bana olmasa bile e, bu işte övgüdür. E, bir nevi övmek veya övülmek, iyi bir övüş veya övüş. Yani siz hamdeden de olabilirsiniz, hamdedilen de olabilirsiniz. Hampla her anlamda var. Güzel bir övücü veya övülücü olmak. Ciddi bir övücülük veya övülücülük. Nihayet bu manaları cami güzel ve ciddi bir sözdür. Elhamdülillah. Bunların hepsini içine alır. Hem öven yani hem bütün övgüler Allah'a mahsustur. Allah Teala hem övülendir hem övendir çünkü o da bazı kişileri durumları bazı ahlakı değil mi övmüştür bazı mekanları cenneti mesela övmüştür. Arapçada hamd kelimesi bunların hepsinde kullanılır. Fakat lisanımızda ekseriya ismi mastar olarak müstahmeldir. Yani övmek anlamında. Diğerlerinde hamdetmek veya edilmek, hamdediş veya ediliş, hamit veya mahmud, hamit öven, mahmud övülen demek. Hamidiyet, mahmudiyet denilir bizim lisanımızda ve bugünkü lisanımızda bunun sırf Türkçe bir müradifi yoktur. Yani hamdı karşılayacak tek bir kelime, Türkçe'de ona denk olabilecek bir kelime yoktur. Şükür de böyle. Elde bir övmek var ki o da Medih ve Sena'nın müradifidir. Yani işte birisini methetmek. Hamd ise medihle Şükür beyninde, ikisinin arasında bir nevi Sena ve bir Medhi mahsustur. Hem övgü var hamdda hem de hususi bir. Ee, nasıl diyelim, yani vasıflarıyla methetmek var. Çünkü medih hayatı ve ihtiyarı olana da olmayana da yapılır. Ya gördük mü arkadaşlar? Mesela güzel bir inci ve güzel bir at memduh olabilir. Fakat mahmud olamazlar. Yani e, o en başta hani ihtiyari bir ihsan dedi ya, tarifi yaparken. Şimdi burada o ihtiyari kelimesinin ne gibi sonuçları olduğunu buradan görüyoruz. Arkadaşlar güzel olan her şeyi insan övebilir. İşte bir güzel bir çiçeği övebilirsiniz. Güzel bir mücevheri övebilirsiniz. E veya efendim canlı olur ama ihtiyar yani seçme hakkı, iradesi olmaz. Mesela çok güzel bir at, çok güzel bir kedi, çok güzel bir köpek yani hayvanları övebilirsiniz. Efendim e, fakat bunlar bunlara memduh denebilir yani övülmüş denilebilir. Fakat mahmud, hamdedilmiş bunlara hamdediliyor denilmez. Hamd bunları ihsan eden faili muhtara yapılır. Yani ihtiyar sahibi dilediğini yapmakta hürriyet sahibi olan ve bunları ihsan etmeyi de ihtiyar etmiş olana yapılır. Ve hatta onun keremine, ilmine yapılır da... Hüsnü endamına yapılmaz. Yani hamd e, nasıl diyelim onun e, şeyiyle ilgili değildir. Burada tabi allah Teala'ya hamd etmekten bahsetmiyoruz. Onun vücuduyla ilgili değildir hamd. İşte boyu, posu, işte ne bileyim güzelliği, cemali, kuvveti, gücü kuvveti değil de efendim keremi, ilmi yani onun e, kesbi olan, bir takım ve başkalarını da faydalandıran bir takım özelliklerine yapılır. Bundan başka medih ihsandan evvel de yapılır sonra da. Hamd ise mutlaka bir ihsandan sonra yapılır. Şu kadar ki onun ham dedene vasıl olmuş bir inam olması şart değildir. Yani hamdta mutlaka bir ihsan var. Bir ihsan sahibini biz hamd ederiz ama o ihsan bana ulaşmış olması şart değil. Şükürde ise bu da şarttır. Az önce söyledim. Zira şükür gelmiş olan bir nimete kavlen veya fiilen veya kalben yani kavlen veya fiilen veya kalben Mün'imi tazim ile mukabele etmektir. Yani size o nimeti verene çok büyük bir saygı, hürmet ve büyük bir minnetle ona karşılık vermektir. Bu kalbi olabilir, şükür kalben olabilir, dille olabilir, fiili olarak olabilir. E, şükürde yani nimetin size ulaşmış olması şartı var. Sade fiilen veya kalben yapılan şükür ne medihdir ne hamd. Lakin lisan ile kavlen yapıldığı vakit hem hamd hem de medih olur ve hamd şükrün başıdır. Elmalı hamdi yazır da mutlaka temas edecek ama arkadaşlar biz şimdi hatırlatalım. Yeri gelince de deriz ki hatırlatmıştık baş tarafta deriz. Arkadaşlar tasavvufta tasavvufi metinlerde hamd mı şükür mü daha evladır diye bir tartışma var işte kimileri kimin sufiler ham daha evladır i̇şte, işte çünkü orada nimetin sana ulaşmış olması şart değil diyorlar kimileri şükür daha evladır çünkü e, kulların içinde şükredenler çok azdır diye bir ayet var ve şükür geçmiş olan nimete yapıldığı için insanın da gözü hep gelecekte olduğu için hep daha ulaşamadıklarında olduğu için kendisine verilmiş olan nimetleri unutur insan unutmaya meyyaldir e, dolayısıyla da e, şükredenler çok azdır evet. bu açıdan bu yüzden şükür hamptan daha yük <gülüyor> yüksek şükredenler <bir artı gülüyor> <yani> var. hepsi <gülüyor> Tartışılmış, çeşitli deliller göstermişler ayetlerden, hadislerden. Yani bu bitmeyecek bir tartışmadır. Ama siz de kendi tercihinizi yapabilirsiniz. Mesela benim acizane kanaatim, bu benim kanaatimdir. Yanlış olabilir. Asla benim kanaatim olduğunu belirtmemin sebebi bir övgü için, bir övünme için değil, tam tersine. Aman dikkat, burası yanlış olabilir demek içindir. Benim kanaatim arkadaşlar, ham daha çünkü az önce söylediğim gibi bugünkü ruhsal sorunların bugünkü mutsuzlukların çoğunun temelinde arkadaşlar şükürsüzlükle birlikte şükürsüzlük de tabii korkunç bir şey yani hem sana nimet gelmiş hem de şükretmiyorsun farkında değilsin sana gelen nimetlerin şükürsüzlük böyle. Daha beter bir durum. Ama hamd arkadaşlar eğer onu bir yakalayabilirsek e, size sizin mutlu olmanız için size bir nimetin ulaşmış olmasının şart olmaması demektir hamd. Mükemmel bir şey yani mükemmel bir e, bağ allah Teala ile aranızda hamd mertebesi. Yani hamd mertebesinde hiçbir şikayet yoktur arkadaşlar. Hiçbir eksiklikten rahatsızlık yoktur hamd mertebesinde yeter yeter ki efendim Rabbimiz bizim duamızı, niyazımızı, tevbemizi, ona olan hamdimizi yeter ki kabul etsin. Ben senden razıyım. Versen de vermesen de ya Rabbi demektir hamd. Onun için ruh sağlığının tekrar ediyorum mutluluğun, mutluluk kelimesi de bence sorgulanmalıdır. Huzurun, huzur kelimesini daha çok seviyorum. Sekinet kelimesini daha çok seviyorum. Kalbin yatışmış olmasının, kalbin itmi inanının, huzurun, sekinetin çok önemli bir şartıdır. Hamd her nimetin illa sana ulaşmış olması gerekmez hamd edebilmen için. Efendim, e, hamd şükrün başıdır dedik. Binaenaleyh hamd, medih'ten ıtlak ehas. Yani daha özel bir şey. Medih çok genel. Çünkü işte dediğim gibi canlı cansız, ihtiyari olsun olmasın her türlü güzelliği övebilirsiniz. E, hamd daha özel bir şey, daha özel bir övgü. Şükürden de. Min ve Çin e'am bir açıdan daha genel ve min ve Çin ehastır. Bir başka açıdan da daha hususidir. Bakın şimdi buradaki kelimelerin her biri bir anlama geliyor arkadaşlar. Dikkatli dinleyin. Her hamd medihdir. Her hamdta bir övgü vardır. Mesela işte genelde biz daha pratik olsun ve akılda kalsın diye şöyle deriz. Olumsuz durumlarda mutlaka hamd edilir arkadaşlar. Şükürler olsun denmez. Mesela şükür, hastaya soruyorsunuz nasılsın şükür olsun diyor. Şükürler olsun diyor. Yanlış arkadaşlar. Çünkü şükür nimet karşılığında yapılır. Hastalıkta, üzüntüde, kayıplarda, mahrumiyette işte imtihanlar, belalar geldiğinde şükredilmez hamd edilir. Niye? İşte bir hastalığınız var, bir kaybınız var, işte ne bileyim bir problem yaşıyorsunuz. Elhamdülillah, bir de atalarımız onu çok güzel söylemişler. Elhamdülillah ala külli hal. Yani her durumda hamd olsun Rabbimize. Yani Rabbim sen bana ne verirsen ver ben senden razıyım. Çünkü biliyorum ki sen bütün güzellikleri yaratansın. Bütün iyilikleri yaratansın. Her şey senin elinde ve... İlla bana onu vermiş olman gerekmez kaldı ki bu verdiğinde de kim bilir benim göremediğim ne hikmetler vardır onun için ben senden razıyım demektir hamd. Peki nimet karşısında hamd yapılır mı? Evet yapılır. Yani size bir nimet ulaştı, bir başarı, bir e, imkan, dünyevi, maddi, manevi herhangi bir şey veya mutlusunuz mesela, sağlıklısınız elhamdülillah dersiniz. Yani elhamdülillah e, nimet karşısında da nimetin yokluğunda da yapılır. Ama şükürler olsun sadece nimet karşısında yapılır. Böyle pratik bir bilgiyi de verdikten sonra... Efendim her hamd medihdir lakin her medih hamd değildir. Sonra bazı hamd şükür ve bazı şükür hamd olmakla beraber. Çünkü ne dedik? Bazı şükürler hamd sayılır. Çünkü hamd şükrü de içine alan bir şey. Şükür olmayan hamd, hamd olmayan şükürler de vardır. Şükür olmayan hamd nedir? Mesela işte olumsuz durumlar karşısında elhamdülillah diyoruz değil mi? Hastaya soruyoruz nasılsın? Elhamdülillah diyor. Elhamdülillah. Yani şikayet yok demektir. Hamd olmayan şükürler de Çünkü nimet karşısında çok sevinçlisiniz. Şükürler olsun Rabbime. Allah herkese, isteyen herkese nasip etsin diyoruz mesela bir mutlulukla karşılaştığımızda. Demek medih. Vakıa nazaran boş bir ümidin sevkiyle kuru bir yalandan, mücerred bir müdaheneden ibaret kalabilirken, yani medih mesela övgü kelimesi, meddah mesela oradan geliyor, Efendim bir yağcılık, bir böyle boş bir övgü, yalan bile olabilirken, hamd ve şükür daima vakıa mutabıktır. Yani olan olaya uygundur efendim bir hakikati ifade ederler yani biz elhamdülillah dediğimizde evet şu anda hastayım ya da işte şu anda bir imtihan yaşıyorum bir mahrumiyet yaşıyorum ama Rabbimden razıyım Rabbim insanı hayırla da şerle de imtihan eder bu sıkıntıdan da beni çıkaracak olan Rabbimdir benim ona bir şikayetim yok bir ona bir nasıl diyelim Rahatsız, ondan rahatsız değilim, onu sorgulamıyorum onun bu yaratışını sorgulamıyorum razıyım ondan demektir ve bu bizim kalbimizdeki bir imanı ve hakikatte de gerçekten Allah Teala'nın işte bazen nimetle bazen vererek bazen alarak imtihan etmesine Kur'an'da onlarca ayette bunu anlatıyor, uygun olduğu için vaka mutabıktır ama mesela Medih'te bazen Yanılmış olabiliriz. Yani kasti bir yalan olmasa da karşımızdakini met ederken belki de bilmiyoruz gerçekte onun öyle olduğunu zannediyoruz. Mesela ben acizane insanlar hakkında çok yanıldığımı düşünüyorum. Yavaş yavaş bu kanaatim pekişiyor. İnsanları çok iyi tanıyamadığımı düşünüyorum. Çünkü sebebi de şu kendimde değil tabi kabahat. Tövbe estağfurullah. Efendim çünkü insanların Allah razı olsun herkesten Hepinizden ve sizin dışınızdakilerden de bütün insanlardan bütün tanıdıklarımdan Allah razı olsun veya razı olacağı hallere onları muvaffak kılsın efendim o kadar hürmetli davranıyorlar ki o kadar dikkatli davranıyorlar ki bizlere insanlar o yüzden onları mesela tanıyamıyoruz tanıyamayınca da ediyoruz mesela. Diyoruz ki Ay çok hürmetli, çok saygılı, çok nazik, çok işte ölçülü bir insan diyoruz. Ama bir başkasıyla ilişkisi böyle olmayabiliyor. Yanılabiliyoruz yani. Medih'te yanılabiliyoruz arkadaşlar. Ee, samimi Medihlerimizde. Samimi olmayanlar zaten yağcılık sayılıyor. Onlar zaten yanılgı. Dolayısıyla Medih ile Hamd arasında böyle bir e, hakikate mutabık olma farkı var. Hamd kesinlikle hakikate mutabık. Çünkü Allah gerçekten övgüye layıktır. Ve gerçekten şu anda bana verdiği olumsuz bu imtihan da benim için bir hayır olabilir. Yaşadığım imtihan. Dolayısıyla ben gene de hamd ederim Allah Teala'ya. Hamd delile müstenit, delile dayalı, haklı bir ümidin neşvesiyle. Yani şu anda evet durum karanlık görünebilir ama Rabbimden ümidimi kesmediğimi gösterir hamd. Veyahut şükür gibi tahakkuk etmiş, gerçekleşmiş bir tenakümün, bir nimet ulaşmasının zevki saadetiyle yapılır. Hamd arkadaşlar. Hamd verdi, verecektir gibi mazi ile istikbal beyninde deveran eden bir hali şevkten. Yani evet geçmişte birçok nimetler verdi Rabbim. Şu anda bir imtihan yaşıyorum ama bana daha da nimetler verecektir gibi bir şev, şevki ifade eder. Şükür ise işte verdi gibi bir mazi mütehakkıkın zevki vuslatından mümbaiz bir bahtiyarlık ilanıdır. Yani gerçekten de şu anda eline bir nimet ulaştı buna şükrediyorsun. Bunun için hamd şükür tamamen meşru ve ahlaki oldukları halde medih umumiyetle ahlaki değildir. Genellikle ahlaki değildir. Menhi ve mezmum da olabilir. Menhi edilmiş demek. Yasaklanmış medihler var. Yağcılık gibi mesela. Yani bile bile yalan söylemek gibi. Mezmum da olabilir. Nitekim aleyhissalatü vesselam efendimiz meddahların yüzlerine toprak saçınız buyurmuş. Halbuki "Nasa hamdetmeyen Allah'a da hamd edemez." hadisi şerifiyle alelitlak hamdın yani mutlak anlamda hamdın memurun bih olduğunu göstermiştir. Yani insanlara hamdetmeyen Allah'a da hamd edemez diyerek hamdin genel olarak emredilmiş bir davranış olduğunu göstermiş. Ama meddahların yüzüne toprak saçın demiş. Şimdi biz bu konuyu zihnimizde tam oturtamadığımız için arkadaşlar bazen ve ee, insanları e, sahip oldukları veyahut da işte bize faydalı oldukları cihetler övmeni övmenin de yasaklandığını, gibi övmeyin, takdir etmeyin şeklinde genel bir böyle takdirsizliğe de sebep olabiliyor bu yanlış anlama. Lütfen burayı çok iyi ayıralım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı arkadaşlar e, bu hani böyle aşırı e ve herkese böyle harcı alem bir şekilde herkese gösterilen o yağcı tavır şataflamak mı deniyor bugün şataflamak diyorlar bazıları ee, ben bunu kendim çok şükür Rabbime neredeyse hiç yani hatırlamıyorum belki hani benim de Dikkatimden kaçan illa ayağımın sürüştüğü yerler vardır ama kasti olarak bilerek böyle bir meddahlığı hiç yapmadım hayatımda. Ve e, hiç yapmadığımı tabii gene ihtirazi kayıtla söylüyorum. Ve e, birisini övmüşsem o konuda çok samimi olduğum için e, insanların da samimi olarak övdüğünü zannederdim. Sonra bir baktım ki arkadaşlar mesela bana bir şey söylüyor birisi. Allah Allah gerçekten bu kadar değer veriyor mu yani ben onun nazarında bu kadar kıymetli miyim diye böyle bir sevinç içime hani veyahut da ne bileyim böyle bir hoşluk, hoş bir duygu geliyor. Sonra arkadaşlar ee, bir bakıyorum aynı insan ee, çok farklı birine de yani kıyaslanamayacak kadar farklı birine de yani seviye anlamında söylemiyorum. Ee, yaşam tarzı veya işte gidişat bakımından söylüyorum. Aynı övgüleri yapabiliyor. Ha o zaman anlıyorum ki bu onun bir iletişim biçimi. Yani insanları överek ve bu övgü cümleleri de çok böyle e, klişe ve abartılı Arkadaşlar Överek onların nazarında bir girizgah yapıyor yani kendince. işte Efendimizin reddettiği budur arkadaşlar. Çünkü karşınızdakine bakın bu şekildeki bir övgü insanları manipüle etmenin bir yoludur. Onların zihnini bulandırıp onları böyle bir sizin hakkınızda bir minnet duygusuna sokup Arkasından isteklerinizi kabul ettirmek ya da işte o ilişkiyi istediğiniz yere getirebilmek noktasında uyguladığınız bir strateji olduğu için, samimiyet olmadığı için bu övgülerde arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu kesinlikle yasaklamıştır. Ama buna mukabil gerçekten birisinden gördüğümüz bir iyilik, bu iyilik bize ulaşmamış olabilir. Faraz, mesela farazi bir örnek vereyim size. Diyelim ki bir yazar var, kitaplı var, dersleri var, ne bileyim hem ilim insanı hem müellif yani telifleri var. Efendim ve siz ondan istifade etmemişsiniz. Yani farklı bir alan yani uydurayım şimdi mesela benim açımdan ekonomi olsun, sanat tarihi olsun. Fakat biliyorsunuz o alanın çok iyi bir ismi ve onunla karşılaştığınız bir yerde... Kitaplarını okumamışsınız, derslerini almamışsınız. Yani bir istifadeniz olmamış. Ama sadece Allah size, bu millete, sizin çevrenize böyle bir insanı lütfettiği için minnettarsınız. Anlatabildim mi? İşte hamd bu arkadaşlar. Ve o insana işte iyi ki varsınız, iyi ki Allah size, sizi bize nasip etti. E, ne büyük bir zenginlik sizin varlığınız bizim için. Ee, i̇nşallah Allah sayılarınızı artırsın. İşte herkesin şeyini benkiler biraz avami oluyor gördüğünüz gibi. Efendim çeşitli o makama uygun gidecek sözlerle o insanı takdir etmeniz bir Efendimizin yasakladığı medilerden değil. Bakın bu konuda ben size bir örnek vereyim Efendimizin hayatından. Biraz da erken bitireceğim saati kontrol etmem lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar. Ee, sahabenin kendisine olan övgülerini hiç reddetmiş mi? Hani bazı aşırı böyle işte davranışlarla ona secde eder gibi eylemleri falan reddetmiş. Ama mesela sahabe efendimize günlük hayatlarında yani anam babam sana feda olsun ya Resulallah diye hitap etmişler. Böyle yapmayın, benim bu kadar abartılı sevmeyin, bu kadar abartılı iltif iltifat etmeyin hiç dememiş. Çünkü oradaki samimiyeti, Oradaki o ilişkideki dürüstlüğü biliyor ve gerçekten sahabenin kendi varlığı için şükrettiklerini biliyor. Yani bir peygambere arkadaş olmaya şükrettiklerini biliyor. Bakın bunun bir örneğini de söyleyeyim şimdi bir bir parantez daha açtım, öbür parantezi dönüp kapatacağız. Efendim e, efendimiz vefat edince vefat ettikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem yakınlarından Hazreti Ömer falan da olabilir içlerinde yakınları diyorlar ki hadi gidelim Ümmü Eymen'i ziyaret edelim. Ümmü Eymen Efendimizin dadısı biliyorsunuz. Annesi vefat ettiği zaman onu Medine'den Mekke'ye getiren kişi. Ve daha sonra Efendimiz onu evlatlığı Zeyd bin Harise ile evlendirdi. Bu ne demek? Aralarındaki yaş farkını bir düşünün yani. Peygamberimiz evlatlığını Dadısıyla evlendiriyor. O da ayrı bir bahis. O, o evlilikten Üsame bin Zeyd oldu. Efendimiz Üsame bin Zeyd'i o kadar çok severmiş ki Ümmü Eğmen'i de öyle. Mesela cennetlik bir kadınla evlenmek isteyen Ümmü Eğmen'le evlensin diyor. Üsame şey Zeyd bin Harise onun üzerine onunla ben evlenirim ya Resulallah diyor. E, ve Üsame'yi de çok seviyor Peygamberimiz. Elinde büyütmüş. Neyse yani bu kadar yakın. Gidiyorlar e, ve hep beraber ağlıyorlar. Ümmü Eymen de ağlıyor. İşte Ümmü Eymen'i teselli etmek için diyorlar işte o da bir insan elbet ölecek işte biz de öleceğiz cennette buluşacağız bir şeyler söylüyorlar. Ümmü Eymen diyor ki ben onun bir insan olduğunu ve bir gün sadece bir muyum? Biliyorum diyor. Ben onun öldüğüne ağlamıyorum ki vahyin kesildiğine ağlıyorum diyor. Ve bir cariye bakın bunu söylüyor. Hazreti Ömer, Hazreti Bu Bekir orada bulunan ulu sahabeler hepsi utanıyorlar. Yani biz hiç bunu düşünmedik, düşünemedik diye. Dolayısıyla onlar Peygamber Efendimiz'i överken hani neyi övdüklerinin bilincindeler yani. Ama şimdi ilk paranteze dönüyorum. Peygamber Efendimiz mesela kendisiyle görüşmeye gelen, ve ondan bazı tavizler koparmaya çalışan bedevi kabilelerin reislerinden veyahut da işte sözcülerinden aşırı derecede peygamberimizi aşırı ifadelerle övenlerin övgülerini ise hiç kabul etmiyor. Mesela söze giriyorlar ey Arap'ın ulusu şöylesi böylesi falan diye Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem sadede gelin diyor. Bunları geçin diyor, de gelin diyor. Çünkü arkası, o övgülerde samimi olmadıklarını, Müslüman değil adamlar zaten. Ve bir pazarlık için bunu kullandıklarını etkilemeye çalıştıklarını biliyor. İşte arkadaşlar e, yasak olan yani meddahların yüzüne toprak saçın ifadesiyle efendim e, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da teşekkür edemez ifadesi arasındaki e, dengeyi böylece inşallah kurmuş olduk. Şunu unutmayın. Birbirimize arkadaşlar teşekkür etmedikçe, birbirimizi takdir etmedikçe ama abartılı laflarla değil, hakikate mutabık bir şekilde. Çünkü abartılı övgüler aslında hani bir şey haddini açtığında zıddına inkılap eder demiş atalarımız. Abartılı övgü döner dolaşır hakarete dönüşür arkadaşlar. Yani... Acaba hakaret mi ediyor dersiniz abartılı bir övgüde? Hani bir imam mı var burada falan dersiniz. Dolayısıyla hakikate mutabık olan övgüleri ve takdirleri birbirimizden esirgememeliyiz. Niçin? Arkadaşlar niçin? Çünkü marifet iltifata tabidir. Yani mesela sizler... Dinleyenlerin çoğunun e, hanımlar olduğunu düşünerek söylüyorum bunu. Beylerin de kendilerine göre örnekleri olabilir. Arkadaşlar sizler bir misafiriniz geleceği zaman en çok beğenilen yemeğinizi yaparsınız. En çok takdir gören bugüne kadar. En emin olduğunuz, güzel olacağından en emin olduğunuz şeyi yaparsınız. Çünkü o beğenilmiştir. Onu huzura çıkarmak istersiniz. İşte böyle arkadaşlar her güzellik böyledir. Takdir edildikçe çoğalır. Takdir edilen davranış artma eğilimindedir. Onun için mesela günlük hayatta farkına varmadan yaptığımız takdirlere de dikkat edelim yani. Televizyonda gördüğümüz etrafımızda vay be adama bak ne akıllı nasıl kısa zamanda köşeyi döndü diye övüp ondan sonra da çocuklarımızdan dürüst ahlaklı ve çalışkan olmalarını efendim meşruiyet sınırları içerisinde yaşamalarını beklemek çelişki oluyor. Çünkü bizim takdirlerimizin neye yönelik olduğunu onlar günlük hayattaki gerçek konuşmalarımızdan zaten toplamış oluyorlar. O mesajları almış oluyorlar. Evet, Miraç hadislerinde de Ümmeti Muhammed Hammadun. Yani çok hamd edenler ünvanıyla taltif edilmiştir arkadaşlar. Talkip edilmiştir. Lakapla, böyle isimlendirilmiştir. Hamd ile şükür de asıl matlup münimdir. Medihte ise hayali nimettir. Nasıl anahtar cümleler bakın. Hamd ile şükür de yani biz birine hamd ederken, şükrederken teşekkür ederken asıl matlup yani bu şükrün, bu hamdın hedefi arkadaşlar mün'im. Yani o nimeti verendir. Nimet bize gelsin gelmesin. Bundan sonra gelecek olsun olmasın. Medih'te ise hayali nimettir. Birini överken ise ondan elde edeceğimiz şeyi düşünerek överiz. Yani kaz gelen yerden tavuk esirgenmez gibi hani ondan bir şey elde ediyoruz. Ya mesela öfkesini dindireceğiz ya efendim bir işi e, görmesi için bir teklif getiriyoruz o teklifi kabul etmesini istiyoruz vesaire bir şey var yani hayatımızla ilgili bize ulaşacak işte o bize ulaşacak olan nimete odaklandığımız için övüyoruz o kişiyi. Yasaklanan medih bu. Hamd ve şükür ikisi de bir hakku hakikat aşkı inşirahı ve binaenaleyh ahlaki olmakla beraber hamd da manayı şey Sevk şükürde manayı sadakat daha baristir Hamd geleceğe dair bir ümit taşıyor. Yani evet şu anda hastayım, şu anda işte bir imtihandan geçiyorum ama Rabbim her şeye kadir. Ben ona gene de hamd ederim. O beni bu sınavdan Hayırlısıyla çıkarır gibi bir geleceğe dair bir beklenti var, bir şevk var. Şükürde ise sadakat var. Çünkü şükür oldu bitti, geçmişte kalan bir nimet için. Allah bize neler neler verdi. Şükürler olsun Ya Rabbi. Onun için tahdisi nimet şükrü artıracağı için çok önemlidir arkadaşlar. Yani size verilmiş olan nimetlerin konuşulması. Konuşun. Verin, yani kendi kendinize, millete anlatın ben ne kadar varlıklıyım anlamında değil. Ama yeri geldiğinde ya Cenab-ı Hak bize çok nimetler lütfetti. Mesela ben şimdi az önce imkanlarından bahseden, bir makale okudum işte şu kadar alim kadın şu kadar sanatçı kadın şu kadar sufi şair işte vakıf kuran vesair falan ama genellikle ağırlıklı olarak varlıklı ailelerin kızları arkadaşlar o yüzden ben mesela varlıklı varlıksız herkesin okuma ve ilmi, ilme ulaşma imkanının olduğu bir dönemde yaşıyor olmaktan dolayı Allah'a şükrediyorum. Yoksa ben muhtemelen ya işte annem babam benim temizlik işçisiydi ya ben de bir temizlikçi olacaktım muhtemelen. Veyahut da köyde yine çiftiyle çubuğuyla uğraşan bir insan olacaktım. Ha hayır o belki benim için daha hayırlı olacaktı onu onu söylemiyorum. Ee, ama sonuçta şükrediyorum efendim okumaya, kitaba, okula bu kadar ücretsiz sayılacak kadar küçük meblalarla Ulaşma imkanımız olduğu için mesela insanın kendisine verilmiş olan nimetlerin e, böyle konuşması... Güzel bir şey çünkü e, verilmiş olan nimete alıştığımız için arkadaşlar onu unutuyoruz. Unutunca da e, yeni e, beklentilere odaklanıyoruz ve onlar olmadığı için de kendimizi hep eksik hissediyoruz. Halbuki neler neler neler verilmiş bize. E, Şükrün böyle bir e, sadakat tarafı var ve bu suretle şükür bir maziyi i Hatı, hatı, e, hatırayı tebcili olduğundan daha zor, yapanları daha azdır. Yani yaşanmış bir geçmişin hatırlanması gerekiyor şükredebilmek için. Bu yüzden yapanları daha azdır. Çünkü cereyan vücut yani varlığın akışı hep maziden istikbale müteveccih olduğu için insanlar tab an, istikbale mütemayildirler. Geleceğe eğilimlidirler. Şüphesiz bu temayülün içinde hevlalut bir cazbi ahiret mündemiçtir. Yani içine biraz korku karışmış bir Ahiret fikri vardır. Filvaki gelecek düşüncesinde yani geleceğe yöneliyiz de o gelecekte ahiret yok mu? Elbette var. Filvaki insanlar daha ziyade ileriyi görsün diye gözleri önlere nazır olarak yaratılmışlardır. Lakin böyle olmasın yolda giderken geldikleri mebdeyi geçip arkada bıraktıkları kıtayı unutmak için değil, onun hatırasına ve hafızanın sadakatine itimat Boyunlar, yani gözlerimiz önde yaratıldı ama boyunlar ledel icap gerektiği zaman o hatırayı tecdid için geçmişte yaşanmış geçip gitmiş arkada kalmış hatıraları yenileyebilmek için öndeki gözleri arkaya çevirip baktırabilecek müteharrik hareketli bir mihver halinde halk edilmişlerdir. Böyle yaratılmışlardır yani ara sıra boynunu çevir ve geriye de bak yani neler yaşadın diyor sana neler nasip oldu diyor bir istikbal yolcusu için bu hilkatin büyük emir ilkazı ikazı e admini, e olmamız bizi e efendim ikaz eden e büyük bir e nasıl diyeyim mühim bir ikaz içeriyor. Demek ki hafızası çürük. Boyunları gayrimüteharrik. Yani hafıza yok. Kendisine ne verildiği, ne nimetlere mazhar oldu bunları hiç düşünmüyor. Hatırlamıyor bile. E Boyunu da sabit Gayri müteharrik hareketli değil olan yolcuların sade ileriye dikilmiş olan gözleri şeytanın baskınından korunmak için birer zamanı selamet değildirler. Bir kurtuluş vasıtası değildirler. Hep böyle gözü ileride, hep daha çok, hep daha çok, hep verilmeyene odaklanmış. Halbuki beşeriyeti gafilede bu hal galiptir. Gafil beşeriyede işte bu hal üzeredirler. Fikri müdahane ile bir ümidi mevhum üzerine meddahlıklar yapan nice mahluklar görüle, görüle gelmiştir ki maksatlarına nail oldukları ilk andan itibaren bir nankör kesilmişlerdir. Bunu mülahaza eden bazı mütefekkirlerin ez cümle zamanımızda Gustav, Fransız Gustav Le Bon insanlar üzerinde hayalin hakikatten ziyade bir hakimiyeti olduğu neticesini almışlardır. Yani insan hep geleceğe, e, yönelik olduğu için. Fakat bu doğru değildir. Çünkü hayalde görülen o hakimiyet hakikati temsil edebilmesi haysiyetindendir. Yani biz ge geleceğe niye bu kadar e, ağırlık veriyoruz, niye sürekli hayal kuruyoruz? Hakikat olabileceği için. Hayal olduğu için değil. Eğer gelecekte geleceğe dair bütün hayallerimizin hayalden ibaret olacağından kesin emin olsaydık hayal de kurmazdık yani. Yoksa hayale hayal diye sarılan kimse görülmemiştir. Binaenaleyh asıl hakimiyet hayalin değil yine hakikatindir. Hakikat öyle müessirdir ki sade yakından değil uzaktan hayali vasıtasıyla bile tesirini icra eder. Lakin vuslatın. O, o hayale kavuşmanın yani öyle şaşırtıcı bir hali istihrakı vardır ki öyle dalıyorsun ki içine bunda hakikat kendisinden başka her şeyi siliverir ve aynı hakikat olamayanlar ona tahammül edemezler ve bunun için beşer onu kendisinden ziyade karşısında gördüğü zaman takdir eder. Güneş doğunca göz kamaşır ve intiba süzülüp kalpteki şuur cepheye dikilmeyince insan onu göremez. Buna binaen şuurlu bir hakikat adamı olmak gayet müşkil ve bir Müslim-i Kamil olmak çok zordur. Nitekim Fani Fil Hak yani kendisini Hak, hak, hak Fani Fil Faruk radıyallahu anh efendimiz Hak Ömer'e sadıyık bırakmadı demiş. Yani hakikati o kadar hakkı o kadar ölçü olarak kabul ediyor ki kendisine hiç kimseyle arkadaş olamıyor. Çünkü illa o hakka ters düşüyor birileri. Ters düşünce de Hazreti Ömer'in ilişkisi onunla bozuluyor. Efendim dediği zaman bu zorluğu ifham etmiştir. Şükür ise böyle erbabı hakikatin şiarı olduğundan ve qalilun min ibadiyeshyukur benim kullarımdan hakkıyla şükredenler çok azdır buyurulmuştur. Ben bunu kendi hayatımda da zaman zaman yaşıyorum arkadaşlar. Yani Diyelim ki işte dışarıdan bakıldığında ya sen de buna işte bu duruma niye katlanıyorsun? Niye işte bu, bu, bunu, bu eziklik veyahut da işte bu kadarına da ses çıkarmamak falan denilen durumlar var. Ama onun içerisindeki bir hak ya da bir vefa ya da işte geçmişte e, o oradan o kaynaktan elde ettiğiniz bir nimetin e, hatırı efendim zihninizden gitmiyor. Ve eğer... O yani nasıl diyeyim sadece yaşadığınız ana değil de bir insanla ilişkinizde sadece yaşadığınız ana değil de bütün e, ilişkinize aynı anda odaklanabiliyorsanız yani onu, o size işte kırıcı bir söz söylediğinde ya da bir şeyi yanlış yaptığında bütün geçmişteki iyilikleri güzellikleri hatırlayabiliyorsanız o anda olanı çok güzel Tahammül var. Geçmişte nice nice nimetleri var, nice nice ihsanları var, nice nice güzellikler yaşadınız. O insanla onu düşünüyorsunuz. Ee, biraz böyle şey bir yerde, heyecanlı bir yerde bırakmış oluyoruz ama bu belki de bu, bu daha güzel. Efendim inşallah kaldığımız yerden haftaya devam edeceğiz. Kusuruma bakmayın. Saat 7'de başka bir programım var. Ona hazırlanmam gerekiyor. Ee, Allah'a emanet olun.